Bismillah ve El dersül hamis aşara 15. ders Bu derste Meta Ne zaman manasına Meta soru edatını göreceğiz Gable ve bade Önce ve sonra Manasına Zarfları göreceğiz Zaman mekan zarflarını bir de 14. derste gördüğümüz bu erkekler hakkındaki konuşma ki onları ifade eden mutlası ve münfasız emirlerin bayanlar için olan kısmını göreceğiz. El feteatu Genç bayanlar Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Zeynep Ve Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh Zeyneb, ve Men ya ihawatu selamlaşmadan sonra ey kız kardeşler sizler kimsiniz entunna muhataplar hep müennes olduğu için entunna zamirini kullandı. 14. derste muhataplar müzekkerdi entümü kullanıyorduk. İhtahunne onlardan birisi Nahnu banatu'ş şeyh Abbasin. Biz Şeyh Abbas'ın kızlarıyız. Cümlesinde nahnu mübteda, banatu'ş şeyh haber, Abbas ise eş-şeyh'ten bedel. Hangi şeyh Abbas isimli şey. Bizler Şeyh Abbas'ın kızlarıyız. Benat muzaaf eş-şeyh muzafun Abbas da ileyh olan şeyh'in bedeli olduğu için o da mecbur, kesralı. Abbasin Onun kesralı sebebi bedel oluşundan dolayı. Neyin bedeli? muzafun ileyh olan eşşeyhın bedeli. Zeynep, ehlen ve sehlen ve merhaban. Ummukunne ustazeti. Keyfe hâluha. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz ve merhaba. Sizin anneniz benim hocamdır, üstadımdır, bayan hoca. Onun hali nasıldır veya o nasıldır cümlesindeki halü hadaki ha zamiri bir yere raci olacak. Kendisine önce o hanın ifade edebileceği bir şahsa gidecek veya müennes bir nesneye gidecek değil mi? Nereye gider en yakın? Ümmü kümnüye <gülüyor> sizin annenize gider. Evet, dolayısıyla o zamirin kime ait olduğunu bulur bilebilirsek manayı çıkartırız. Ehtahu <gülüyor> o genç bayanlardan birisi hiye bir hayrın ve elhamdülillah. O ham elhamdülillah hayır üzeredir. İyidir. Burada da hiye <gülüyor> zamiri kullanıldı. Ona dikkat edin. Zeynep, eyne hiye el-ane? O şimdi nerededir Hiyelane fil O şimdi riyattadır. Meta zehebet. Ne zaman gitti? Meta ne zaman manasına soru yazdı. Ne zaman gitti? Fiile dikkat edin de zehebet olarak geldi. Yani müfret, mühennes, gaybe sigası. Çünkü üçüncü şahıs Üçüncü mühennet bir şahısdan bahsediyoruz. Gitti geldi derken. Cevap Zehebet Kable usbu'in Bir hafta önce gitti. Usbu'un Hafta demek. Bizim şu sözlükte de görebilirsiniz onu. Hafta, orada usbu'un yazar. Hafta bölümünde. Usbu'un Hafta demek. Kable ise Den dan önce manasına gelen zaman zarfı. Bir hafta önce gitti. İzabet terkibiyle kullanılır. Diğer zarflar gibi çoğunlukla yalan kullanıldığı halde vardır. Ancak izabet terkibiyle kullanıldığı zaman Biliyorsunuz Fetha üzere mebniydi. Usbu'nun usbu nekire olmasını anlıyoruz. Nekire. Nekire kelime tercüme ederken başına bir getirilir biliyorsunuz. Müfret ise eğer. Kable usbu'in izafet terkibiyle kullanılması hasebile usbu kelimesinin sonu kes sıralandı. Çünkü muzaafın iley. Ancak kable usbu'in ee, diğer izafet takiplerinde olduğu gibi ötrel değil fethal oldu. Çünkü zarflar fetha üzere mebni olurlardı izafet terkibinde. değil mi? Taht, de, emame, halfe gibi kelimelerde bunu görmüştük. Devam. Men zehebe maa Onunla beraber kim gitti? Yani bir erkek olarak kim gitti? Nereden anladık? Zihab. Zehebe'den anladık. Zehebe'den anladı. Men zehebe me'aha. Me'aha onunla beraber, onunla birlikte. Men zehebe. Kim gitti? Zehebe me'aha. Ehuna İbrahim. Onunla beraber erkek kardeşimiz İbrahim gitti. Zehebe fiil Ehuna onun faili. İbrahim ise failden bedel hangi erkek kardeşimiz ondaki kapalılığı giderir İbrahim isimli erkek kardeşimiz Abbas isimli şeyh gibi yukarıda geçtiği üzere evet onunla beraber İbrahim isimli erkek kardeşimiz gitti Zeynep keyfak halukunne sizin haliniz nasıl nasılsınız Nahnu bi hayrin ve Biz hayir üzereyiz. Hayırlayiz elhamdülillah. Fi eyi medresetin entunne? Siz hangi okuldasınız? Eyü medresetin idi bu? Fi'den dolayı eyi medresetin oldu. Biliyorsunuz istifam edatlarının bir hatırlatma. istifam edatlarının yeri hep cümlenin başıydı ancak onu Harficerler geçebiliyordu. Harficerler onların önüne tekabdüm edebiliyordu. Mineyne Entede veya Mineyne benzeri sorularda görmüştük bunu. Değil mi? Burada da gene karşımıza çıktı. Eyyus Suriyadatı'nın başına fi harficer geldi. Gelebildi. Siz hangi okuldasınız? Nahnu fil medresetil mütevası stati. Bizler Orta okulayız. Metahtibarukunna. <messizlik> Metahtibarukunna. Bunun aslı meta ihtibaru kunna olacak. İhtibaron imtihan, sınav demek. İhtibarun sınav demek. İmtihan. Evet. İhtibar, <gülüyor> ihtibar kelimesi künneye muzaaf. Yani sizin sınavınız. Ondan dolayı run değil, ihtibaru künne dedik. Zafet terkimi oluştu çünkü orada. Ancak bu fiiller konusunu biraz daha genişlettiğimiz zaman inşallah anlayacaksınız onu. Ziyadeli bab dediğimiz aslı sülasi üç harften oluşup da sonradan ek alarak dört harfli, beş harfli, altı harfli e, isim veya fiile dönüşen kelimelerin bir kısmının hemzesi, hemze-i vasıldır. Hemze-i vasıl, eliflamın hemzesi gibi, e, ismunun i̇bn is, e, hemzesi gibi, emir fiilin hemzesi gibi hemze-i hemze vasıldır. Bundan dolayı meta-ihtibarikum demedik de veya meta-ihtibarikun demedik de, meta-ihtibarikun deyip, ihtibar kelimesinin hemzesini hemze-i olarak okudu meta ihtibarukum Sebemizin bir e, sebebimizi anladınız inşallah. Meta ihtibarukumlin meta ihtibarukum. Anlaşıldı. Sizin sınavınız ne zaman? Evet, sizin sınavınız ne zaman. Anlaşılmayan taraf neresi? Yani meta, niye değil de niye değil de niye böyle? Çünkü ihtibarın kelimesi öyle diyeyim İsmun gibi, İbnun gibi veya emir filan ikra ve ikra'nın hemzesi gibi Eliflam'ın hemzesi gibi hemze-i vasıl. Ne demek hemze-i vasıl? Cümlenin başında olduğu zaman okunur, okunur ortada olduğu zaman okunmaz. Okunur. İşte burada. Başında meta geldi. Dolayısıyla ortada. Ortada olduğu için okunmadı. Olay bu. Tamam mı? Evet, devam edelim. İhtibar, imtihan, sınav demekti. Sınavınız ne zaman diye sordu Zeynep o genç bayanlara. Cevap, ihtibarına bade şehrin. Sınavımız bir ay sonra. Bade, bade sonra demek. Gablenin zıttı yani. Gable, bade. Zıt kelimeler bunlar. Gable önce, bade sonra izafet de kullanıldı. Bir ay sonra. Onunla farklı yalnız. Sümme yalnız başına kullanılır. Bade yalnız başına kullanılmaz. Bu genelde dendan sonra manasına gelir. Ve izafet çoğunlukla izafet kullanılır. Veya başına başka bir amil gelir. Mesela min badi, min gabli gibi gene dendan eki alır bir şekilde. Ancak sümme başlı başına kullanılır. O sonra demek. Sünme yalnız başına. Sonra bade ekli bağlı sonra. Bir şeyden sonra. Yani şöyle bir cümle kurayım Türkçe. Biraz daha anlaşılsın inşallah. Dersten sonra okuldan çıktım. Eve gittim. Daha sonra hastaneye gittim. Dersten sonra da bade kullanılır. Daha sonra da sümme kullanılır Tamam he Birisi yalın kullanılır, birisi ekli kullanılır. Evet. Devam edelim. İhtibar-ı nâbâd Şehr'in sınavımız bir ay sonradır. Ezzeheb tünne ilal medresetil yevme İşte el yevme geldi burada. Bugün okula gittiniz mi? Zeheb tünne. Mazi fiilin çekiminde burada özellikle gayb ve e, gaybe ve muhataba sigasını görüyoruz. Bugün okula gittiniz mi? Nam, zehebna ve raca'na. Evet, gittik ve döndük. Raca'na. yerci yerci'u. Hani bizde e, zamirlerden bahsederken onun raci olacağı bir isim lazım diyoruz İşte raci olma dönme işte. Onun döndüğü, onun e, ona ait olduğunu anlayacağımız manasına ile. Raci'a dönmek demek. Döndü daha doğrusu. Gittik ve döndük. Raca'na. Ketebna gibi. Sizin anlayacağınız şekilde yani ezberlediğiniz silah e, fil şekliyle ketebna gibi, zehebna gibi. Evet. Geçiyorum. Sorun yoksa. <gülüyor> Temariyini alıştırmalar Birinci alıştırma: Egipl anil s iletilatiyeti. Gelen soruları cevapla. Bunları ister kitabınıza ister sedeftinizde cevaplayacaksınız. Men entünne, siz kimsiniz? Parşaya göre cevaplayacaksınız. Kendinize göre değil, Parşaya göre. Çünkü entun dedi de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel cevap. <gülüyor> Dağın üstünde saksa gibi <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet. Parçaya göre cevaplayacağız. Siz kimsiniz? Eyne <gülüyor> mukün Anneniz nerede? Eyne beytükün ne? Eviniz nerede? Bu bunun cevabı parçada yok. Bunu istediğiniz göre cevaplayabilirsiniz. Eyne ahuukün ne? Erkek kardeşiniz nerede? Eyne medrese tükün Okulunuz nerede? Ezeheptun ne ilal madrasetil Bugün okula gittiniz mi? <Gülüyor> Astani ikinci alıştırma. En nesil mübteda e fi kullin minel elcümelil atiyeti. En nes müennes yap demekti. Müennes dişi yap. Neyi el mübte'de. mübteda? Mübteday müennes yap. Nerede? Fi kullin. Hepsinde. Neyin hepsinde? Minel cümellâ latiyeti. Gelen cümlelerden hepsinde. Müb-tedâ-i müb Misal. E "En tüm tullâbun. Siz erkekler öğrenci misiniz? E en tümden anladık erkekleri. Yoksa aslı sizler demek o. Sizler öğrenci misiniz? Erkekler olarak Orada müptedayı entümden entünneye çevirirsek e entünne talibatün olur tullabın kelimesi. Sizler bayan öğrenciler misiniz? Birinci alıştırma e entüm müderresune sizler öğretmen misiniz? Erkekler olarak burada entümü entünne yaparsanız haberde otomatik olarak Nüânnese dönüşecek. Basit değil mi? Evet. Tamam. sağ tün. Evet, tün. Münderisah, tün. Tamam, yok ses çıkmayınca ben bir an yalnızlık hissettim de, ses duymaksın evet, Çok ses <gülüyor> Anlaşıldıysa okuyup geçeceğim. En tüm etibbâu sizler doktorlar mısınız? En tüm iḫbetü hamidin siz Hamid'in erkek kardeşler misiniz? En tüm müslimûne sizler Müslüman mısınız? En tüm alma'u Mahmudin sizler, sizler Mahmud'un amcalar mısınız? Alma'u Mahmudin izafetler gibi. En tüm ebnâ ul müdiri sizler müdürün oğulları mısınız? En tüm aba utullabi. Sizler öğrencilerin babalar mısınız? Cümlelerinde en tüm en niye dönüştüreceğiz? Dolayısıyla ona bağlı olan haber de nasıl olacak? Havvelil damira? Devam ediyorum. Havvelil damira? damira? Havilit zamira, fi kullin münel cümleni laatiyeti, kemahu ve muvaddahın filmi <gülüyor> sali. Misalde açıklandığı gibi, gelen cümlelerden hepsinde zamiri çevir, dönüştür. Evet bakalım misale. Eyn e beytukum ya ihvanu. Ey kardeşler, biliyorsunuz ihvan ihvan aynı kelimenin çoğulu. Ey kardeşler, eviniz nerede? Cümlesindeki zamir ney Kum zamiri. Değil Muttasız zamir kum. Bunu dönüştüreceğiz, çevireceğiz. Nasıl dönüştüreceğiz peki? Ya ihvani ya ehavatu yaparak dönüştüreceğiz. Yani e, muhatabımızın cinsiyetini değiştirerek dönüştüreceğiz. Ya ihvanu deyince beytükum olacak. Ya ehevatu deyince beytükun ne olacak? Ey ne beytükun ne ya ehevatu? Ey kız kardeşler eviniz nerede? Evet. Birbirine zıt olmayacak. Yani muhataplarımız ve onları ifade eden zamirler hakeza müptedadaki cins ile onun haberinin cinsi birbirine zıt olmayacak, uygun olacak. Buna dikkat edeceğiz. Eyni ehukum ya ihvanu Bunu ya ehuvatu yaparsak Eyni Eyni Başka? Ehukun ne? Ehukun ne dedi bak? Sadece nehtan bir arkadaş. <gülüyor> Orayı değiştirmeye <gülüyor> gerek yok değil mi? Evet, evet. Sizin oğullarınız diyebiliriz buraya. Şey veya kız kardeş, şey erkek kardeşiniz veya falanca veya falanca, değil mi? Dayınız amcanız diyemez miyiz? E yani ehvatı olunca muhatap olduğumuz, seslendiğimiz kişiler onların erkek kardeşinin, dayısının, amcasının diyemez, soramaz mıyız babasını? Heh, o zaman değiştirmeyeceğiz orayı. Eyne ehu künne ya khabatu. Anladık mı burayı? Şimdi oradaki ehu kum kelimesinde takıldık. Ehu kum kelimesinde bir değişiklik olacak mı? Evet. Kum, künneye dönüşecek. Bir. Neden? Çünkü muhatapımız yani hitap ettiğimiz kişiler müzekker değil müennes. Bayan. Dolayısıyla bayanı ifade eder tarzda çoğulu ifade eder tarzda künne olacak. Tek olsaydı ki olacaktı. Çok olduğu için künne olacak, değil mi? Peki ehun kelimesini değiştirmemizi gerektirecek bir durum var mı? Sizin erkek kardeşiniz nerede diyoruz? Zamirleri değiştireceğiz. Sadece zam zaten zamiri değiştireceğiz. Zambirle ile beraber gerekli olan şeyi de değiştireceğiz de orada ehun kelimesini değiştirmeyi gerektirecek bir durum yok. Onu diyorum. Dolayısıyla ehun'un yerine uhtunu koymayacağız. Veya umunu koymayacağız. Neyse. Gerek yok çünkü. medrese medresetukum ya ihvanu metekti barukum ya ihvanu Ha, <gülüyor> da ammukum ya ikvanu. Uralar tercüme edeyim mi? Peki. Ey kardeşler, okulunuz nerede? İkinci sorunun tercümesi. Üçüncüsü, ey kardeşler, sınavınız ne zaman? İhtibar sınav metni ne zaman? Dördüncü soru E kardeşler bu amcanız mı? Haza ammukum. 5. soru E bey tukum garibun ya ihvanu E kardeşler eviniz yakın mı? 6 ve sonuncu soru Fi ayyi şehrin nihtibaru kum ya ihvanu E kardeşler imtihanınız sınavınız hangi ayda? Sizin imtihanınız ne zaman ey kardeşler? Ne kadar tehir ederseniz dedin mutlaka gelecek. Hani Musa Aleyhisselam'a gelince ölüm meleği ne demiş? Onu tokatlamış gözünü çıkartmış değil mi? <gülüyor> Sonra ölüm meleği dönmüş Allah Azze ve Celle'ye. Sen hiç ölmek istemeyen bir kula gönderdim beni. Yani beni muhale getirdi. <gülüyor> Peki demiş sen kulun Musa'ya de ki git sırın sırtına elini koy. O elinde atmak kıllar sayısınca sana bir ömür daha veriyor Allah. Peki, gelir söyler. Ondan sonra sorar, ya Allah, ey Allah'ım. <gülüyor> Ondan sonra ne var? Gene ölmem var. O zaman şimdi olsun diyor vefat <gülüyor> Şimdi sizin sınavınız ne zaman? <gülüyor> şimdi, şimdi. Ba, ba, el, elinizin altınca, altındaki kadar soru şey, sayfa daha ekleseniz, gene sonunda sınav var. <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanla sin sınav yapın inşallah. Yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi bunlara e, zamir boyu yok, bir şey diyor ki bunlara. Aslında yersen bitirir daha gibi <gülüyor> geliyor. Yani Hafta sonunda geliyor ya. Yok yok, yok, var. yok daha var. <gülüyor> Bunlar <Ondan> sonra içinden çıkmıyor. bundan sonraki meselen. Tamam mı? Biz buradan sister TRT'ye mi bakacağız şimdi? <gülüyor> Peki, kapatalım sınıfı.